بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القويم السلام الكريم العظيم الرسيل الحكيم, الحكيم Taavud billahi minashaitanir racim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi halaqas samawati vel ard ve calal zulumat ven nur thumma ellezina kafaru bi rabbihim ya'dirun Allahumma salli ve salli ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmein Allahumma la sahla illa ma cealtahu sahlan ve ente tec'alul hazna iza she'en sahlan Amin Allah'ım, amin. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a Ne güzeldir Allah'ı Rab kabul edenler. Ne güzeldir Allah azze ve celle'yi yakından tanımak için zamanlarını, vakitlerini feda edenler. Ne güzeldir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru biliyor, izleyip istikamet üzere oranlar Ne güzeldir Rabbi olan Allah için toplanıp Allah için davranlar. Allah Azze ve Celle bizleri bütün güzellikleriyle kısatsın. Rabbim bu dünyada güzel bir şekilde yaşayıp Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp, bilip, ona göre hayatını düzenleyen kullarından bize veririz inşallah. Rabbim istikametimizi bozmadan hayırlı bir şekilde sonuca gitmeyi bize nasip etsin. Değerli kardeşler bugün Esma-ül Hüsna dersinden yine yeni bir isim göreceğiz. Bugün de Allah Azze ve Celle'nin Rab ismini veya sıfatını göreceğiz inşallah konu başlıklarımızı şöyle oluşturacak olursak evvela Rab isminin manasını izah edeceğiz daha sonra Rabbimiz Allah'tır diyenlerin bu uğurda çektikleri cefalardan, sıkıntılardan bahsedeceğiz daha sonra günümüzdeki insanların Rab anlayışı nasıldır buna değineceğiz daha sonraki konularımız ise Khabir'de sorulacak olan ilk soru, ilk sorunun mahiyeti ve en sonunda eğer Allah'ı Rab kabul ettiğimiz zaman bize ne gibi güzel neticeler verilecek? Onun inşallah müjdesini bir ondan sonra konumuzu inşallah bitirmeye çalışacağız. Değerli kardeşler bugün kime sorsanız sorun, "Rabbin kimdir?" deseniz Allah'tır çok böyle az istisnai insanlar vardır ki başka bir şey söylerler. Ama genel manada Müslümanların geneline sorduğunu senin Rabbin kim dediğinde Allah'tır. Başka kimse söylemez. Ama aynı kişinin hayatına baktığınızda söylemleriyle fiillerinin farklı olduğunu görürsünüz. Söylediği Rab olan Allah o hayatında yoktur. Bundan dolayı da evvela bir Müslüman olaraktan Rab kavramının manasını bilmeli ki, daha sonra sahabeleri anlayabilirim. ve da evvela Rab kelimesinin manasını bilirim de, niçin birçok kavme peygamber gitmiş ve bu peygamberler bu kavimlerden niçin eziyet görmüşler, niçin işkence etrafı tutulmuşlar, niçin ülkelerini terk edip de başka bir yurtlara hicret etmek zorunda kalmışlar. Ve daha sonra sahabenin çektiği cefalar niçindir? Neden bunlar bu türlü sıkıntılara maruz kaldılar? O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ve bu dersin bitiminde de Rabbimiz Allah'tır denildiği zaman neler kastedildiğini veya da neyi kastettiğinizi o zaman daha iyi anlayacaksınız. Kardeşler, Rab kavramının il evvela kelime manasına bir defa bakmamız lazım. Ben burada Rab kelimesinin manasını açıklayacağım. Her kelimenin sonunda, her virgülde diyelim, bir içimizden düşünelim. Gerçekten Allah bizim içimizde böyle mi? Eğer senin içinde böyleyse eyvallah, bir sıkıntı yok. Devam et. Ama böyle değilse o zaman şöyle aynadan kendine bak ve bir an önce esas Rabbinin kim olduğunu belirtmeye çalış Rab kavramı kardeşler kelime olarak evvela terbiye eden manasını geliyor. Allah'ın verdiği direktiflerle amel ederekten kişinin ahlakını düzeltmesin. Bozuk tabiatını Kur'an ve sünnetle düzeltmesin. Rab demek bu. Üstün olan, her şeye üstün gelen, hayata orumsuz şeylerle karşılaşmışsındır. Bunların üstesinden kim gelecek? Rabbim gelecek. O zaman senin esas Rabbinin kim olduğunu bulmuşsun. Her şeye üstün gelen, üstün olan, ihtiyacı gideren, her türlü ihtiyacı getiren, gideren, değil ki maddi, maddi ve manevi. Bu gerek sıkıntılarda olalım, buhranlarda olalım, gerekse sevinçli anımızda olalım, gerekse bir şeye ihtiyaç duyduğumuz her şey eğer ihtiyaç giderici Allah ise, tamam. Ama bakın, sadece bir maddi noktasına tutanıp kalmayalım. Manevi yönden de, eğer bizim ihtiyacımızı gideriyorsa Evet, Rab kelimesi bu manada. İdaresi altına alan. İdaresi altına alan. Yani, otorite. Sen, kimin otoritesi altındasın? Eğer ben Rabbimin otoritesi altındayım diyorsan o zaman Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bütün kanunlara, nizamlara uymak zorundasın. Bir şey haramsa onu uymak zorundasın. Eğer sen onlara uymadıktan sonra nasıl diyeceksin Rabbim Allah'tır? Çünkü Rab demek idaresi altında, altına alan idaresi elinde tutan manasına geliyor. Evet. Kanun koyan Bakın, ben bu manaları zikrediyorum, daha sonrasında insanların niçin bu kelimeden dolayı çile çektiklerini anlayın diye bunları önce söylüyorum, yoksa bunun manası zor Kanun koyan, normal hayatta Rab demek, kanun koyan demek. Benim evimin içerisindeki olan şeylere de mi kanun koyuyor? Evet senin evinde olacak olan şeylere de kanun koyuyor. İş yerime karışır mı? İş yerine de karışır camiye, tabi cadde, tramvay hepsine yani senin nefes almış olduğun her yere hükmeden, kanun koyan yani boynunda kulluk ipi var kulluk ipinin ucu kimin elindeyse sen Rabbin odur sen diyorsun ki ya Rabbi ben her nefes alışverişimde kulluk ipinin ucu senin elindedir ya Rabbi benim hayatıma karışma e, elbette senin aklın ya Rabbi çünkü benim Rabbim sensin. Ben senin aracında kimseye Rabb demedim ki ne? Evet. Kanun koyan. İzah edeceğiz. Günümüzdeki insanların çarpıf inanışların aslında yatan temel kaynak Rabb kelimesinden kaynaklanıyor. Evet. Yönlendiren, korkutan. Rabb demek yönlendiren, korkutan. Tayin eden, kuvvetli. Her şeye malik olan. Senin canına da, malına da, çocuk çocuğuna da, dünyada var olan her şeyine malik olan, aldığın nefes, aldığın nefese de malik olan, her şeye malik olan manasına geliyor. Rab, Allah, sahip ve terbiyeci yani müreddi anlamlarına gelir. Bak bir kardeşler, demek ki Rab kelimesinin temel muhtevası bu şekilde. Alimlerimiz Rab kelimesini Şunları da ilave etmişlerdir ki Yoktan var eden Yoktan Var eden Ama vardan da yok eden maalesef. Hiçbir şey insan İnsan oldu Milyonlarca bakın Milyonlarca Atılan spermlerden Menilerden Bir tanesi insan oldu Diğerlerden oldu? Hepsi oldu. Bir tanem sperm tuttu, insan oldu şekillendi. Allah yoktan, bak o kadar yokun içerisinden seni seçiyor, seni var ediyor. Vardan da yok eden, eğer mühleti geldiği zaman senin canını alır ve senin varlığını bitirir. Evet, nimetlerle besleyen, Rabbimiz nimetlerle besleyen, sonunda merhamet eden Allah'ın yüce isimlerinden biridir. Her bir yerde mutlak olaraktan Rab kelimesi geçse Allah anlaşır. Rab olarak tek başına zikredilirse Allah anlaşır. İşte kardeşler Rab kelimesinin kelime manası bu şekilde. Allah bizi özellikle tanıtmak için yani kendisini bizlere tanıtmak için Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasını açtığı zaman Bismillah diyor Allah'ın adıyla ki Allah kavramını önceden anlattı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ilk tanıştırdığı kelime ne biliyor musunuz? Ham alemlerin Rabbi olan Allah'dır. adır. Yani sen Kur'an-ı açıyorsun Bismillah hemen ilk tanıştığın kelime Rab Rab Rabbin kim? Benim Rabbim alemlerin Rabbim. Alem ne demek? Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Hani diyorlar 18 bin alem. 18 bin ve o da da 18 bin demişler. Yani insan bir alem. Hayvanlar bir alem. Hayvanların her bir türü bir alem. Hurdundan kuzusuna koyununa kadar bir alem bunun yanı sıra deniz altında var olan değil mi hayvanlar farklı farklı alem gökyüzü farklı bir alem her bir yıldız ay güneş farklı bir alem yani biz de bunu şu şekilde tarif edersek daha çok oraya Allah'ın dışında falan her şeyin sahibi Rabbi Allah'tır Allah'ın dışında her şeyin sahibi Allah onun için Allah Azze ve Celle kendi kitabına başlarken evvela kullarına bunu tanıtıyor. Diyor ki: "Ey insanlar, alemlerin Rabbi, iyi bilin bunu. Alemlerin Rabbini iyi tanıyın ve iyi bilin." Ne görüyoruz? Bundan sonra İslam akaidinin temel prensiplerini oluşturuyor. Rab, Rab kelimesi oluşturuyor. Yani bir insana İslamiyete ilk giren insana önce mesela diyelim ilah ne demek? Değil mi? Rab ne demek? Tevhid ne demek? Şirk ne demek? Bunlar anlatılması gerekiyor. Niye? E Allah Azze ve Celle öyle istiyor. Bugün suatı kime sorsanız Rabbim Allah der, Allah der, Allah bilir. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki Allah bilmek yetmez. Rabbinin de kim olduğu, Rab kelimesini de Allah'a vermek zorundasın, yok sormaz öyle bir şey. Onun için de ilk tanıştıran insana aynı Fatiha suresinin ilk ayeti gibi Rab kelimesinin de öğretilmesi ve ezberlettirilmesi lazım. Ve Müslümanların bunu defalarca defalarca okuması lazım. Şimdi kardeşler anlıyor muyuz Rab kelimesinin manasını bakın sahabe radiyallahu anh'ın ecmain hepsine peygamber aleyhissalatü geldiğinde onlara Rab kelimesini anlattığında orada kıyamet koktu işte. Daha onun öncesinde peygamberler Lut aleyhisselam kavmine geldi anlattı Allah'a anlattı eyvallah ama Rab kelimesine geldi, orada tutandılar. Ve hemen hepsi de karşı koydu. Bu Aleyhisselam'ı şehrinden çıkarma zorunda kaldırır. İbrahim Aleyhisselam'a keza, bu putlar bizi Allah'a ulaştırsınlar diye ibadet ediyoruz dediler değil mi İbrahim Aleyhisselam'a? Yani Allah'ın biliyorlar. Rab, İbrahim Aleyhisselam'a dedi, orada karışamazsın sen bize. Ey İbrahim dur, karışma. Bu putlarımıza karışma, bu tanemize karışma, karar aldığımız evlere karışma dediler. İbrahim Aleyhisselam karşı koydu onlara. İbrahim Aleyhisselam'ı sürgün ettiler ateşe attılar. Niye? Rab kavramından dolayı. E bunun yanı sıra hani bütün peygamberler Zekeriya Aleyhisselam testereden niçin ikiye biçildi? İkiye biçen adamlar Allah'ı bilen adamlardan. Ama Rab dedi oradan kıyamı koptu. Şartelleri attı bir anda. Yahya Aleyhisselam'ı niye boğazladılar namazdayken? Kapıyı çaldırarak Kırdılar kapıyı, geldiler namaz kılıyor Hemen tuttular, koyun boğazlar gibi kafasını kestiler Rab Rab kelimesinden dolayı İsa Aleyhisselam'ın Nedir? Yani onun asıl sureti değil de Niçin böyle ölüme, ölüme mahkum ettiler? Bundan dolayı Ve bizim Peygamberimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Niçin daha Mekke'ye gelir gelmez bu mücadeleye başladı da hemen onu işkenceye tabi tutmaya çalıştırar. Hemen böyle kontrol altında tutmaya çalıştırar. Boğmaya çalıştırar. rap kerimesinden dolayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam çıktı. Sahabe efendilerimiz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların nazarında göz, göz gibi, gönül gibi, kalp gibi bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam doğru onların yanında öyle. Ne zaman ki onlar Mekke şehrinde i̇bn Zeyd bin evinden çıkıp da o Mekke'nin şehrinin içerisine girdikleri zaman hemen de ne ediler? Sizin otoritenizi sarsmaya geldik. Sizin otoritenizi sarsmaya geldik. Ey Ebu Cehil, Ebu Leheb sizin koltuğunuzu almaya geldik, def etmeye geldik. Onlar bu kelimeyi söyler söylemez kıyamet koptu. Niye? Mekkeli müşrikler Allah'ı bilmiyor mu? Biliyor. Az sonra da izah edeceğiz. Peygamber ve Vesselam namaz fırarken niye boynuna atladılar? Devi besile boğulma sarıştırar. Bundan dolayı. Başına yolda yürürken toprak sarışmışlar değil mi? Evine geldi, kızı Fatıma gördü ağladı. Elleriyle böyle yüzünü böyle temizlediği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Üzülme yavrum, Allah senin babanı yalnız bırakmayacak. Öyle bir inanç var. On haricinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Kabe'nin etrafında boğulmak istendiği zaman Ebu Bekir Radiyallahu Anh Allah tarafından razı olsun. Biz de inşallah onun gibi samim Müslümanlardan eylesin. Niçin? Geldi baktı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam boğuluyor. Öldürecekler. Niye hemen geldi kendini ortaya attım? Ne dedi? Rabbimiz Allah'tır diyen bir adama niye bunu reva görüyorsunuz dedi değil mi? Demek ki mesela Allah meselesi değil. Rab meselesi. Utbe bin Rebiya yaptı? Ayağına giydi çivili ayakkabısını, altı çivili. Hazreti Tevbekür radıyallahu anh'ın böyle yere yıktı. Altındaki çivili ayakkabısıyla yüzüne yüzüne vurmaya başladı. Karnın üzerine çıktı, tepinmeye başladı. Niye? Rabbimiz Allah'tır refiklerinden biri. Niye hiç kimse çeksinler ki bunu? bu toplum gibi Allah'a inansalardı vallahi de billahi de Mekke'nin müşriklerle hiçbir sıkıntılar olmazdı. Gül gibi de geçinirlerdi. Yan yana yürürlerdi, korkola giderlerdi, aynı Kabe'ye gider, taaf ederlerdi, gelirlerdi, otururlardı yerlerdi, içerlerdi. su toplum gibi yaşasalardı. Ama Rabbimiz Allah'tır dediler, işten her şey değişti. O anda sinirlenmeye başladılar. O, Mek o Müslümanları görül görmez dişlerini kızırdatmaya başladılar yumurkanı sıkmaya başladılar. Niye? Rabbimiz Allah'tır dediler çünkü. İşte sahabe ile bizim inancımız arasındaki temel farklıdır işte kardeşler. Rab, Rab. Rab kelimesi unsuzunda farklılaşıyoruz bizler. Bakın şöyle bir not sunayım size. Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan 30 tane sure geliyor. İlk nazil olan sure. Mekke'nin İçikler'e ilk nazır olan 30 tane surenin içerisinden 80 kez Rab denilmiş yani Rabbiniz Allah'tır denilmiş 20 kere Allah deniyoruz. 30 surenin içerisinde 80 kere Rab kelimesi 20 kere Allah kelimesi bu sizce tevafuk mütesadık hiç inanım, boş yerine değil. Kur'an-ı Kerim asla boş bir kitap değildir. Asla. Bir yerde düşün, 80 kere Rab kelimesi geçiyorsa, Allah Azze ve Zerif de bir not veriyor onlara. Ey Mekkeli müşrikler, Allah'ı biliyorsunuz, tanıyorsunuz, hatta başka bir ne diyor? Onlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan, Allah derler. Kardeşler, Firavun da Allah'ı inkar etmiyor daha. Firavunla Musa Aleyhisselam arasındaki temel anlaşmazlıklar buradan kaynaklandı. Rab kaynaklandı. Onun için dedi ya ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim demedim ben. Demek ki Rab kahramı farklı bir kahramı. 80 kere gelip söylüyorsan ve Mekke'li müşriklerde Allah'ı bildiği yerde, Allah 20 defa zikrediliyor. Tam dört katı 80 kere Rab deniliyor. Allah diyor ki ne onların böyle başları böyle eze eze eze eze eze eze diyor ki Rabbiniz Allah'tır, Rabbiniz Allah'tır. Yani Rab kavramı sadece Rabbimiz Allah'tır demek değil. Söyledik ya, terbiye eden, üstün olan, her şeye üstün gelen, ihtiyacı gideren, idaresi altına alan, kanun koyan, her şeye hakime saygı olan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediği zaman zaten darun dedi bir anda karıştı. Çünkü insan Rabbimiz Allah'tır derse, Darun Nedve içten çıkacak. Piyasadan kaldırılacak. Yani Rabbimiz Allah'tır denildiğinde Darun Nedve'de toplanan o mekan ileri gelen müşrikler boşuna toplanacak artık. Ne demek Rabbimiz Allah? Burası Allah'ın arzıysa Allah'ın dediği olacak. Değil mi? O zaman senin benim ne işin var burada? Ondan dolayı Mekkeli müşrikler karşı geldiler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a saldırdılar, onu kovdurlar. Evet kardeşler, temelde en büyük sıkıntımız bu. Allah Azze ondan dolayı birçok ayet gelmesinde ve Rabbukum'' ''Sizin Rabbiniz Allah'tır'' dedi. ''Sizin Rabbiniz Allah'tır'' defalarca bunu söylüyor. Yani mek Mekkeli müşrikler, kendiniz bir şey zannetmeyin. Allah'ı tanıyorsunuz ama Rab noktasına gelince o Rabli'yi putlarınız arasında paylaştırıyorsunuz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir tane kişi ne diyor? İşte yağmuru veren, rızkı veren mesela sıra, sıra adında hepsi diyor gökteki. Diyor altı tane ilah yerde vardır bir de gökte vardır diyor. E hayat veren, öldüren, rızık veren yediren içeren kim? Gökteki. Peki ne oldu yeryüzündeki ilahlar? ondan da reddetmeklerin üst taraflardan. Yani onlar rabliği, kanun koymayı, hayatı düzenlemeyi kutlarına veriyorlardı. Biliyorsunuz Mekke'ye ilk kutu getiren de Amr bin Luhay değil mi? Gitti Mekke'nin dışında Amelikarlılar denilen bir kabileyle karşılaştı. Onlardan ilk kutu getirdi. İlk kutunun adı ne? Hübe. Hübe'yi getirdi, oraya koydu ve ondan sonra kutçuluk anlayışı verdiler. Keresi oradan devam etti geldi. Onlar Rablin edip normal insanlara insanlara ve bunun akabinde kutlara veriyorlardı. Evet, Allah Azze ve Celle ise buna karşı geldi. 80-30-30 tane sürede Rab kelimesini kullandı ki, Rabbimizin esas Allah olduğunu bizlere bildirmek için. Evet, onun için sahabe sahabe oldu. Rableri olarak Allah'ı belirlediler, ondan sonra işkenceye maruz kaldıra reziyet çektiler kardeşler. E şimdi günümüzdeki insanlara bakıyoruz. Onlar da Rabbimiz Allah'tır. Değil mi? Çekin. Denemez serbest, bedava. Yüz tane kişiye sorun. Rabbin kimdir? Allah'tır. Ama şeriat gelsin mi dediği zaman niye mırınkırın yapıyorsun peki? Şeriat gelmesin diyor. El ile ayak kesiyorlar. Şeriat gelirse şimdi bizim özel hayatımıza karşılayacak diyorlar. Şeriat gelirse kimsenin başı başına, yani o gövdes üzerinde baş kalmaz diyorlar. Hani Rabbimiz Allah'ta da bir anda döndü. Bugün insanların Allahla Allah ile Allah alakalı problemleri yoktur. Amerika'da bir anket yapıyorlar. Yetişkinlere soruyorlar. Allah'ı soruyorlar. Yüzde doksan sekizi inanç gerekiyor. Allah diyor. Allah'a inanıyor yani yüzde doksan gençlere soruyor. Gençlerin yüzde doksan de Allah inanıyor. Anlıyorsun ki temelde Allah kavramında bir sıkıntımız yok. Herkes yaratıcıyı yediren işine Allah'a iman ediyor. Ama o Rab kavramına geldiği zaman herkesin orada kayışı atıyor. Herkes o zaman kendi kendine bu kadar Rabler edinmeye başlıyor. Ben Rabbim şudur, budur. Ve adam görüyorsunuz Rabbim Allah durdur ama şeriatı istemiyor. Şeriatın gelmesini istemiyor. Kabul etmiyor yani. Eşim diyeceksin bu nasıl bir anlayışı? Rabbimiz Allah'tır diyorsun ama modanın dediği tarzda giyinmeye çalışıyorsun. Rabbimiz Allah'tır diyorsun camiye, sohbete vakit ayıramıyorsun, maçlara koşabiliyorsun. Bu nasıl bir anlayışı? Seni acaba yönlendiren Rabbin mi yoksa hanımın mı, eşin mi, çocukların mı? Ben dinime vakit ayıramıyorum kusura bakmayın diyorsun. Allah'ın dinini ekiyorsun. Allah'ın diniyle uğraşmıyorsun. Ama sana sorduğumuz zaman da mangala kül bırakmayarak Rabbimiz Allah'tır ya diyorsun. Nasıl bir Allah inancı bu? Rab demek sadece kardeşler bize mescidde sohbet aranında camide karışan değil. Rab demek evinde de karışan manasına gelir. Evinde elektriği kısıyorsun. ama onu israf etmeyelim diyorsun, suyu kısıyorsun. Niye? Çünkü ziyaretten Rabbim ne diyorsun? Israfı harap diyorsun. Ama iş yerine gittiği zaman bedavadan kullanıyorsun. Değil mi? Evde sana karışan Allah, Rab ise yolda karışan, iş yerinde karışan Rab kim? Nefsin mi acaba? Seni nefis mi yönlendiriyor Allah mı yönlendiriyor? Eğer seni buraya yönlendiren ne ise Rabbin odur. Eğer seni buradan engelleyen ne varsa Rabbin O'dur. Benim işlerim güçlerim var. Onun için de pek dilime vakit ayıramıyorum diyorsan senin işin gücün Rabbindir. Haberin olsun. Yani insanların niçin Rabb kavramında sıkıntı düşük düşüklerini kardeşler. Bizi bir şeyden engelleyen neyse o bizim Rabbimizdir. Ben namaz kılmıyorum. Ne, neden kılmıyorsun? Nefsin öyle istiyor. O zaman sen nefsine Rabb edin. Çünkü Rabbime Allah'tır diyen adam nefsine bile hükmederken diyecek ki Yarabbi sen benim nefsime hükmedersin diyecek. Nefis nedir ki ya? Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Hazreti Ömer'e halife seçeceği zaman hasta yatağındayken onu şöyle bir tutuyor. Ona ne diyor biliyor musunuz? Ey Ömer seni diyor iki yakanın arasındaki düşmandan sakındırıyorum diyor. İki yakanın arasındaki düşman kim? Nefsinden sakındırıyorum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taberinde geçen Zayıf ve Aziz Şerif'te ne diyor Asıl düşman diyor Sizi öldürüp de sizi cennete gönderen Değildir Asıl düşman diyor iki yakanızın Arasındakidir Nefistir Eğer sana bir takım kararları nefsini aldırıyorsa Allah muhafaza sen nefsini ilah edinmişsindir Rab edinmişsindir Bundan kaçman lazım Sakınman lazım Evet kardeşler Rab kelimesi özellikle bu manalar diye ihtiva ediyor. Sonra Rabbi nedir? İnsan kimi razı etmeye çalışıyorsa Rabbi olur. Kimi razı etmeye çalışıyorsa Rabbi olur. Dinini bir el ile itip de yıkıp da başka şeylere başka insanlara razı etmeye çalışıyorsa o insan Rabbi olur. Bundan Müslümanların bir şekilde sakınması lazım. Bir iş yaptığında Allah ne der diyorsa, o adamın Rabbi Allah'tır. Ama töreler, örfler, adetler böyle söylemiyor diyorsa, o adamın Rabbi töresi, örfüdür, adetidir. Eğer bir yerde Allah'ın dediğiyle örf çatışırsa, orada Allah'ın dediği örfün değil, adetin değil. Örfler ve adetler İslamiyet'e ters olmadık, o süreci İslamiyet'e ters olan örfler ve adetler asla ve asla dönmez. Yani şunu anlayın kardeşler, Rab sadece biz Allah'tır diyoruz ama Rab demek sadece ilahlık manasını çıkartmak değil. Aslında Rab insanın önem verdiği her şey olabilir. Paran Rab olabilir, eşin Rab olabilir, çocukların Rab olabilir. Giymiş olduğun elbiseler, düşüncen, fikrin Rab olabilir. Bir meclis, bir parlamento Rab olabilir. Eğer senin hayatına yönelik olan kanunları birlerini yapmasına izin veriyorsan o senin Rabbin olabilir. İşte buna Müslümanların çok çok dikkat etmesi lazım. Bir Müslüman için onun 24 saatin Allah'a tasvih etmesi lazım. 24 saat. Kulluk ipinin bir ucu Allah'ın elinde olacak. Diyeceksin Ya Rabbi ben senin. öğrendim. kimse bana asla vasla hüküm veremez, bütün süremez benim içinde nefsimde demesi lazım. Kardeşler, Evet bizim Rabbimiz dedik Allah'tır. Bunu da kendi hayatımızdan alıp uygulamaya gayret ediyoruz. Ben <gülüyor> şöyle bir şey söyleyeyim. O Rabb kelimesinin manalarını kendi kafanızda şöyle bir düşünün. Sahabenin çektiklerini bir düşünün. Bir de bir adam düşünün. 60-70 yaşına kadar normal bir şekilde yaşıyor. Bu adam ölüyor. Kabirde sorulan ilk soru ne? Ben Rabbim, Rabbim kim? Şimdi o kelime manasına insan düşünse de hemen Allah demesi biraz zorlanıyor değil mi? Onun için bazı insanlar Rabbin kim dediğinde Rabbimiz Allah'tır deriz kurtuluruz. Peygamberi kim? Rasulullah. Hangi dindensin İslam? Tam kurtuldun. Halbuki bilmiyor ki insana orada söyletecek olan dünyadaki yaşamış olduğu halidir. Dünyada nasıl yaşıyorsan sen merak etme, senin dilin çıkacak güzel bir şey izah edecek merak etme. Kimin yüzde kaç Müslüman olduğun, mümkün olduğun, orada ortaya çıkacak. Orada insanların iki pazara çıkacak yani, her şey ortaya dökülecek. Onun için Rabbim kim dediği zaman hemen aklınıza Rab kavramları gelsin. Ya Rabbim Allah da demek vallahi kolay değil. Çünkü Rab demek, kanun koyan demek, terbiye eden demek, ihtiyacı gideren demek, kusur var değil mi? Eğer bunları yaşayan adam <gülüyor> bir şekilde yaşarsan kıyamet günü sorulduğunda Rabbim kim? Rabbim Allah'tır diyecek. O zaman mutluluğa sadık terjik. Zaten Rabbim Allah'tır dedikten sonra İslam'a da gelip peygamberi de gelir. Evet. Yine kardeşler, bir hadis-i şerif inşallah <gülüyor> bitirelim. Hani bir Saidur Kudri radıyallahu an anla Resulullah sallallahu ve sellem kal. Men radiya billahi Rabban ve bil peygamber Muhammed nebiyen vazbe cennet fa abu said faqal aidha ya rasulallah faqa abu said al khudiri den dubai'de bir allah rasulullah sallallahu aleyhi şöyle dedi kim rab olarak allah'tan razı olursa azeb ki Rabbimiz allah bu olarak allah'tan razı olursan Hacı Hüby, ya, din olarak İslam'dan razı olursan nebi peygamber olaraktan Muhammed Aleyhisselam'dan razı olursan vacib olan cennet cennet alma vacib olur. Müslim hadisi sahih. Çok basit değil mi? İnan basit değil mi? Abi? Rabbin Allah dinin İslam peygamberin Allah Resulü Aleyhisselam. Kim diyor bu sözünü gelirse cennet adıma vacip olur. Kesin cennete gider yani. Hatta biz Samsat, hayret ediyoruz. Ebu Sayyidur Hudiri de hayret ediyor. Hatta diyor ki ya Resulallah bir daha saysana. Bir daha söylesene. Allah Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha söylüyor. Bir daha söylüyor. Nasıl? Biz de bir daha söyleyelim. Allah kim diyor Rabb olarak Allah'tan razı olursa Rabb olarak Allah'tan razı olursa Din olarak İslam'dan razı olursa Ve Nebi, Peygamber, Resul olarak da Peygamber Efendimiz'den razı olursa Cennet o adama vacip olur Bizim burada arayacağımız ilk kavram ne biliyor musunuz? Rabbimiz Allah mı? Eğer Rabbin Allah'sa işin tamamdır Hatta bu hadis-i şerifin ışığında arimlerin sürücüsü şey de sürücüsü söyle. bunlar çok çok güzel şeyler. Diyor ki, sabahladığında kim bunu söylersen, yani radütü billahi yani, rabban ve bil isteğimi dinen ve Muhammed'in nebiyyen desen, yani ben Rab olarak Allah'tan razı oldum din olarak İslam'dan razı oldum Peygamber, Resulü, Nebi Muhammed Aleyhisselam'dan razı oldum derse, ve önemi diyor ki taberada, ben onun elinden tutarım taç alacağını teklif ederim. Çok basit. Buradan anlıyorum ki 20 bin kelime tevhit takipçi cennete gitmiyor. Bin defa aleyyu hi Allahla, bin defa sultan Allahla cennete girdi. Yaşayacaksın. Başka, diyor ki kim her kim sabah bunu 3 kere söylersen, sabah namazından sonra zikirler içerisinde. Diyor ki, Allah'ın <gülüyor> kıyamet günü okuldan razı olması Allah üzerine bir haktır. Kim sabah namazı üç kere söylerse, Allah kıyamet günü diyor ki ben bu kuldan razıyım. <gülüyor> Allah'ın razı olduğu Allah cehenneme gider mi? <gülüyor> Ondan sonra, kumah hamdun hamdun geçiyor bir Kim de bu kelimeyi ezandan sonra söylerse. günahat vermeye gerekmektedir. Onu bilelim inşallah. Evet. Demek ki değerli kardeşler, Rab olaraktan Allah'ı kabul ettiğimiz zaman o zaman sahabeler gelip de birilerine biz rahatsız etmeye geldik dediler. Biz de gerçekten Rabbimiz Allah'tır derseniz birler razı olacak burada. Birileri sizi sevmeyecek, kovacak. birler sizi istemeyecek. Niye? Çünkü siz Rabbimiz Allah'tır dediniz. Eğer Rabbimiz Allah'tır derseniz kardeşler, bakın Sûre-i 30 31'de ne buyurur Allah azze ve celle? İnnellezîne kâlû rabbunallâhü sümme istakâmû tetenazzalu aleyhimul melâike allâ tahafû ve lâ tahzanû vebşirû bil cenneti ellezî kuntum tad'ûn nahnu evliyâukum fi hayâtid dunyâ ve fil âhireti ve rahîm Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğrulukta devam edenlere gelince böyle istikamet üzere gidince onun için diyorlar ki en büyük keramet istikamet üzere olmaktır. Bir bir en büyük keramet istikamet üzere durmaktır. Evet sonra da dost doğrulukta devam edenlere gelince onların üzerine melekler iner. Melekler iner ve melekler şöyle derler. Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Ölüm anındayken, insan istihdametini koruduğu zaman melekler onun yanına böyle inerken bunu söylüyor. Korkmayın, Hani bir takım insanlar varsa öldüğümüz zaman ne yapacağız diye bir var ya. Melekler diyor korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarımızız. Cennette sizin için canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır. Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır. Anlıyor musunuz kardeşler? Rabbimiz Allah'tır deyip de inşallah sus istikamet üzere gittiğinde, hayatına Allah ile yön verdiğinde o zaman inşallah birçok şeyler düzelecek, hayatın düzelecek, ahiretin düzelecek meleklerin senin yanına gelip gitmesi bile Allah'ın izniyle inşallah değişecek. Onun için kardeşler Rabbimiz Allah'tır. İşte yolda budur. Bu yolu bitip bilip seçtikten sonra ikinci basamak doğru yolda yürümektir. Ve bu yolda gidenler asla korkmazlar ve mahzun da olmazlar. Çünkü onların bitikleri yok. Dost oğlum, sırası müstaklümdür. Allah Azze buyuruyor. İşte onlar cennet ehlidirler işlediklerine karşılık orada ebediyen kalacaklardır diye Ahkaf Sürüsü 14'te buyuruyor. İşledikleri kelimesinden darimler diyor ki Rabbimiz Allah'tan eğer insan Rabbimiz Allah'tan dersen Rabbimiz onun üzerine mutlaka İşte cennete girecek olan bunlardır diye onlara işaret ediyor. Şu ayet kerimesinde Rabbimiz dediğimiz zaman Allah'ı kastettiğimizi ve hayatımızın her anında onu hissettiğimizi onu bildiğimizi bilsin ve bu uğurda da devam etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah Allah Azze ve Celle Rabbi Allah olan dini İslam olan peygamberi Muhammed Aleyhisselam olan hayırlı Müslümanlardan müttakimi ileride ailesin Allah Azze ve Celle kendi uğrundan mücadele etmeyi bizlere nasip eylesin kulluk yolunda inşallah sonuca giden neficilere elde edin Müslümanı eylesin El Müslümanı ki Allah'ın mihametleşen Allah'ın mihametleşen Allah'ın mihametleşen Allah'ın mihametleşen